Zilzal suresi Medine'de inmiş olup sekiz ayettir. Deprem manasına gelmektedir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman ve yer barındaki ağırlıkları çıkardığı zaman insan şaşkın şaşkın ne oluyor buna dediği zaman işte o gün yer üstünde olan biten her şeyi anlatır